ben Maria Cezar. propolis hoş geldiniz. Ee, devam ediyoruz. Bu dördüncü hafta halen e, ana üzerinde konuşuyoruz ama ana kovanının en önemli bireyi olduğu hatırlarsak garip bir şey sayılmaz bu. E, fakat bugün inşallah işçilere de başlayacağız. E, neden en önemli ana? E, yani ana olmazsa çünkü koloni iç dört hafta içinde yok olur. Çünkü işçiler İşçi arılar sadece altı hafta yaşıyorlar e, yazın. Dolayısıyla sürekli yeni arılara ihtiyaç var. E, bir şeyler daha bitirelim anaların hakkında. E, ancak bir şey daha hatırlatmak istiyorum veyahut araya sokmak istiyorum. Geçen sefer, geçen e, program e, Oğul'dan bahsettim ve Koloni'den bahsettim ve bir arkadaşım bunu duyunca dedi ki, Bunları karıştırıp duruyorsun, ben bir türlü anlayamadım Ol ve koloninin farkı nedir? Lütfen bunu bir belli eder misin? Onun için e, şöyle söyleyeyim, koloni yerleşik ara halkıdır. Yani kovanda yaşayan ve uzun süre orada kalan ara halkıdır. Olsa o koloniden veya başka e, ko, ko, e, kop, kopup, Kopup başka bir yere göç eden bir grup. Yani eğer koloni fazla kalabalıksa, kovanın içinde sıcak gelirse, yeteri kadar yer kalmadıysa o zaman bir grup eski ana ile beraber başka bir yere gidiyor. O zaman bir oğul yani oğlun o anda bir evi yok, bir ağaç bir ağaca konar bir gece, bazen iki gece ve e, oradan yeni evine gidiyorlar. Yeni evini bulduktan sonra orada kalıyorlarsa o zaman yeni bir koloni olmuştur. Evet, umarım e, belli e, açık bir şekilde anlattım. E, ana, hala birazcık ana konuşalım. Ana sıhhatlıysa... Düzgün ve muntazam şekilde yumurta bırakıp dolayısıyla tüm arılar kardeş en azından yarı yarıya. Çünkü belki babaları değişik olabilir. Ama eğer ana ihtiyarladıysa gelişi güzel bırakır. Bazı hücreleri boş bazılarında ikişer e, ...yumurta bırakabiliyor. Ve e, bunu böyle fark edebilirsiniz. Ha bu anada herhalde bir e, problem var. E, bu hep öyle biliniyor. Fakat ben fark ettim ki... E, ...petek eskiyse de... ...hücreleri beğenmeyebiliyor... ...ve dağınık yumurta bırakabiliyor. Hücrelerin içlerine... ...zamanda, yani zaman içinde... ...kir ve propolis doluyor. Yani şayet işçi arılar... ...kovana kirli ayaklarla... E, ...giriyorlar. Çünkü gezdiklerinin... Çiçeklerden propolis, polen ve e, onları ayaklarında kalıyor ve yürüdükleri zaman onu o pisliği bırakıyorlar. Yani pislik diyorum ama e, onlara göre bu e, o zaman pislik oluyor. E, ayrıca hücrelerin içinde pupaları, pupaların etrafındaki zarlar kalıyor. Yani pupalar büyürken artık e, hücre kapalı olduktan sonra pupalar... E, ...büyüdüğünde ve hücrenin içinden çıktığında o zar orada e, kalıyor. Ve eğer bir iki tane zar, üç tane zar kalırsa, dört tane zar kalırsa... ...ne kadar minim ve ne kadar milimetrik bir şey olsa dahi... E, ...bu orada bu hücre küçü küçük kalıyor. Hücre çok küçük küçüldüğünde veyahut kirli bulduğunda... ...ana orada yumurta bırakmak istemeyebilir. Çünkü bu e, çıkan sonra çıkan aralar. ...çok küçük olabiliyorlar ve e, çok fazla e, bal da taşıyamıyorlar. E, aslında yeni hücrelerden çıkan yani pupadan araya metamorfoz yaşayan arılar... ...çünkü bun, bu onların doğma şekilde ilk önce hücrelerini temizlemek ve propolis ile dezenfekte etmek ile meşgul oluyorlar. Yani... Pupa doğduktan sonra ilk önce kendi hücresini temizliyor. Fakat bütün bu zar alamayabiliyor. İç üstünde bütün hücrenin etrafında propolis ile dezenfekte ettiği zaman orada gene ince bir tabaka bırakıyor. Benim kovan, ben bunu nasıl fark ettim? Benim kovanlarımdan bir tanesini teftiş ettiğimde ilk önce e, ben soldan sağa çalışıyorum genellikle. İlk önce en dıştaki e, çerçeveye çıkartıyorum. O en az e, yumurta olan çerçeveyi e, Onun için onu ona e, zarar ver az en az zarar veririm Eğer çıkarttığımda dikkatsizlik ediyorsam onu alıyorum dışarıda koyuyorum Ondan sonra öbürküllere böyle yavaş yavaş söküp kenara alıp oradan daha dikkatlice çıkartabilirim İlk Dört e, eski çer, e, çerçeve eski olduğunu gördüm. Yani geçen sene onları bırakmıştım çünkü içinde hala e, bal vardı. Ve ondan sonra bunu erkenden çıkartamadığım için orada tekrar e, yumurtlamaya başlamış e, ana. Gördüm ki çok dağınık yumurtalar var. Acaba ana ihtiyarladığımı diye merak ettim. Fakat sonra daha o dört tane eski peteğe baktıktan sonra yeni peteklere geldim. Ve baktım ki ana orada çok muntazam yumurtlayıyor. Demek ki peteklerin yeni ve temiz olmasının çok çok önemli olduğunu diye anladım. Evet. Şimdi ben bu e, kovan ile ne yaptım? E, o kovanın üstünde bir kutu daha koydum. Çünkü böyle apartman gibi kovanlar yapabilirsiniz. Ee, orada temiz çerçeveler koydum ve umuyorum ki e, orada yumurtlamaya başlayacak ana. Arılar aslında doğal olarak hep yukarıya çıkmak istiyorlar. Ee, daha yukarıya e, daha yukarıda e, çalışmak istiyorlar. Ee, bu Tek bir ananın olması ve o bir tek yumurtlaması sadece karıncalar ve arılar olduğunu düşünüyordum hep şimdiye kadar ve biyolojik, biyoloji dünyasında da öyle düşünülüyordu çoğu zaman ancak yakında bir şey bulundu yeni bir hayvan bulundu bunu ben e, Hollanda gazetesi NRC Handelsblatt 19 Ocak bu senenin e, bir bilimsel, bilimsel ekinde e, okumuştum. E, bu Afrikalı savanalarda yaşayan mol rat veyahut köstebek faresi. Ben bunu böyle e, tercüme ediyorum. Çünkü mol köstebek e, rat fare. Onun için köstebek faresi olarak e, anlatmak uygun buldum. E, Latincesi Heterosephalus glaber, bunu bilmek isteyenler için söylüyorum. E, bu kolonilerde yaşayan kel, bir fındık farenin büyüklüğünde olan molratların da tek anaları var. Ve sadece o doğum yapabiliyormuş. Bu husus memeler için bir ilk ve tekmiş. Aslında bu yazı özü uzun ömürlük hakkında çünkü bu e, molratlar 30 yaşa kadar ...yaşayabiliyorlarmış... ...meğersem proteinlerine çok dikkatli... ...ve yanlışlar olmadan yaparlarmış... ...bu tam nasıl oluyor diye anlayamadım... ...ama bu bilgiyi sizinle paylaşmak... ...gene de hoşuma gitti... ...onun için söylüyorum... ...evet... ...hücrelere bir dönelim... ...değişik boyda hücreler var... ...peteklerin üstünde... ...işçi hücreleri var... ...onlar 5.4 milim genişliğinde... ...ve erkek hücreleri var... Onlar 6.7 milim e, genişliğinde ve e, ana e, kendisi karar veriyor ne kadar erkek yapacak, ne kadar işçi yapacak. E, uzunlukları eşittir. İkisi de 12 milim e, uzun, uzunluğunda var. E, erkek hücreler daha çok dışa doğru e, yapılıyorlar. Çerçevenin dışına doğru yapılıyor, peteğin kenarlarında. Çünkü o e, verme mevsimi daha e, genelikle hava daha ısınmış ol, oluyor. Onun için onları ısıtmak o kadar zor değil. Yani işçiler daha değerli ve daha erkenden e, yapılmaya başladığı için... E, ...tamamen e, peteğin ortasında e, yapılıyor. Bazen ana çok ihtiyarladığında istemeden hep erkek arası yapar. Çünkü o zaman e, sperma... E, Torbaçıklarındaki sperma bittiği için artık döleyemiyor ee, ve e, bu bazen üç seneden sonra veya dört seneden sonra beş seneden sonra e, başlıyor. E, profesyonel arıcılar zaten üç yaşından büyük bir ana bırakmak istemezler değiştirirler bunu e, bazı kitaplarda her sene değiştirilmesi gerektiğini de söylüyorlar e, ben bunu e, yapmıyorum genellikle Ha, bu profesyonel arıcılar bunu nasıl biliyor bu ana kaç yaşında olduğunu çünkü profesyonel arıcılarda bazen yüzlerce e, kovan var her sene arı dünyasında yani bütün arıcıların arasında o seneye ait bir renk olan bir renge karar veriliyor ve ana ana arıların sırtlarında Küçük bir kalkan gibi bir yer var. Daha bir biraz kalkık ve e, yüksek bir yer var. E, ve o kalk yere böyle kalkan şeklinde o aynı e, yuvarlak bir e, minik bir e, naylondan veya e, tenekeden küçük renkli o seneye ait olan renk bir kalkan yapıştırılıyor. O zaman hem anaya daha kolay bulabiliyorsunuz e, kovanda çünkü öyle renkli bir şey dolaştığını görüyorsunuz ama hem de A o diyelim ki yeşil e, 2013 rengi ha Demek ki bu iki senelik bir ana veya e, 2009 o zaman ne bileyim neredeyiz on ez 5 senelik bir ana demek ki lazım e, değil Bu kalkanın renkleri her sene değişiyor ve bütün memleketlerde aynı renklerde. Ben bunu çok zor buluyorum ve lüzumda görmüyorum. Kendilerine bırakıyorum değişmesini. Yapmıyorum ama profesyonel aracılık yapmıyorum. Ben hobi yapıyorum onun için. Eğer ki... Ben bunu nasıl yapıyorum? Evet, eğer ki benim bir e, ana kayboluyorsa veya e, öldüyse, e, bundan şüphe duyuyorsam, o zaman başka, e, ilk önce bakıyorum, ana memeler var mı? Hani genç e, analar yapıyorlar mı? Çünkü aralar zaten kendileri başlıyorlar e, bunu yapmaya. veya e, başka bir koloni ile de birleştirebilirim. Bu birleştirme... E, Şöyle yapacağım şöyle yapıyorum iki tane kovan yani bir kovanın üstünde bir üst kat koyuyorum ve o katların arasında bir gazete e, koyuyorum birkaç tane ince bir çizgi atıp e, bu şekilde arılar birbirlerinin kokusuna alışıyor bu üsttekiler gazetenin içinden kendilerine bir yol buluyorlar ve öbür e, koloniki, kolonideki arılarla e, alışıyorlar. Evet, şimdi nihayet geldik işçilere. Onun için ilk önce bir e, müzik e, çalmak istiyorum. Bu e, işçilere e, uygun olduğum bir müzik, The Internationale e, düşünüyorum. Bunun sözleri e, 1870'te Eugene Potter tarafından yazılmış Fransız devrimi hatırlatmak için. <Gülüyor> La raison dans son cratère, c'est l'éruption de la faim. Du passé faisons table rase, fous l'esclave, debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien soi. İşçiler. İşçi arası, arı e, kovanın en çok olanıdır. Yani çok kalabalık bir e, grup. Baharda çoğalmaya başlar ve yazın ortasına kovanda 10.000 veya 60.000 arasında işçi olabilir. Bu tamamen ananın yumurtlamasına ve yerine göre. E, i̇şçiler e, yumurtlama hariç kovandaki tüm işleri yapıyorlar. Hayatının her döneminde başka bir iş yapmak zorunda. Daha evvelde söylediğim gibi bir işçi yazın 5-6 hafta yaşar. İlk 3 hafta kovanın içinde ev arası diyeceğim. 2-3 hafta da kovanın dışında yaşıyor. Ben bunu kendimce mera arası, arası diyorum. Bal toplamak o kadar zor ve yorucu bir iş ki... Bundan dolayısıyla işçi arası, mera arası yani çok yıpranıyor ve kısa yaşıyor. Eğer herhangi bir sebepten nektar toplama yapılmıyorsa, örneğin kovan doldu veyahut oğul verme kararı aldıklarında, o zaman o kadar yorulmaz ve daha uzun yaşayabilir. Bilhassa uçmak onları çok yorar. Hele bir kargo nektar ile uçtuklarında, nektar veya polen, e, okuduğuma göre maksimum, 800 kilometre uçtuktan sonra artık vücutları bitmiştir ve ölüyorlar. Genç arılar daha yeni uçmaya başladıklarında bol bol tüylü oluyorlar. Ancak ihtiyar arılarda pek tüy kalmadığını görebilirsiniz. Bu çalıştıkları zaman da bitkilere ve kovana giriş çıkışında sürtünüşlerden dolayı oluyor. Artık bir ara gördüğünüzde genç mi ihtiyar mı diye anlayabilirsiniz. Kışın sadece kovan içinde kaldıkları için tüm kış, tüm kış yaşayabiliyorlar ve yaşamak da zorundalar. Çünkü ana yeni yavru çıkartmadığı için onlar yeni yavrular çıkana kadar anaya bakmak için yaşamak zorundalar. Yani onu sıcak tutmak zorundalar kışın. Ancak ondan sonra ölebiliyorlar. Yani bahar geldi, bakıyorlar ki ana yumurtlamaya başlıyor. Üç hafta içinde, pardon, on altı gün içinde yeni arılar çıkıyor, genç arılar çıkıyor. Demek ki biz artık ölebiliyoruz. Bu o kadar yıpratıcı bir iş değil. Yani anayı sıcak tutmak ve kışın geçirmek. Fakat tabii ki o kış, soğuk kış içinde anayı beslemek de zorundalar ve kendileri de beslenmek zorundalar. Onun için kovanın içinde yetere kadar yemek olmak zorundalar. Zorunda, pardon. Işçi arılar dişidir ama kısırlar. Bu hem ananın salgaladığı feromon dolayı ama bir de larvı oldukları zaman yedikleri yemeklere bağlı. Ananın feromonu işçiler için yumurtlama yasak mesajı veriyor. Ana bütün bu salgıladığı e, 40 tane değişik feromonlarla zaten hep mesajlar e, veriyor. E, Belçika'daki Luven Katolik Üniversitesi'nde olan Tom Winsleers, Anette van Osteen ve Jelle van Zweden, aralar, karıncalar ve bombuzlardaki feromonlar neredeyse aynı malzeme olduğu ortaya çıkardılar. Demek ki 145 milyon sene evvel ...o böcekler aynı atadan veyahut anadan olmuş olduklarını e, söylüyorlar. E, bunu Ocak 2014'te e, Science Dergisi'nde bir yazı ile e, bildirdiler. E, bu yazı üzerinde duran yazıda analar feromon bir güç aleti olarak kullandıklarını e, biliyorlar. Feromonu yapay olarak yaptırmaya becerdiler ve onu denemeler için kullandılar... Feromonu ananın olmadığında, kovana verdiklerinde işçilerin hala yumurtlamamaya devam ediyorlardı. Hem feromon hem de ana olmadığında işçilerin yarısı kadar yumurtlamaya başladılar. Acaba neden böyle totaliter bir sistem olabileceğini sorulduğunda Wenseliers demiş ki, eğer işçiler de yumurtlamaya başlarlarsa, başka iş yapmadıkları için yapılması gereken tüm işlere yapılmadığından Kovan güç kaybedeceğini den dolayı bu sistem gerektiğini e, söylüyormuş, söylüyordu. Yani işçiler e, o kadar yumurta yapamıyorlar çünkü onlar mutlaka e, öbür iş, işleri yapmak zorundalar ve e, ana bunu bir güç aleti olarak kullanması benim, benim çok ilgimi çekmişti. Gene de ara sıra bir işçi yumurtlamaya başlar fakat bu, bırakılan yumurtalar öbür tar işçiler tarafından yeniliyorlar. Zaten o yumurtalar medinden ancak erkek arı ortaya çıkar. İşte böylece feromon, feromon kolektif iyiliği için kullanıldığını e, söyleyebiliriz. Boy olarak işçi arılar kovanın en küçük bireyleridir. İşçi arıcının Arısının kafası ana ve erkek arılardan değişiktir. Başının üstünde her iki tarafında iki gözü var. Onlarla 10 on metre uzaklığında uzaklığında e, görebiliyormuş. Bir de kafasının en üst noktada 3 tane minik ışık sensörü gibi kullanılan okellus veya oçelliş denilen e, gözleri varmış. İki tane çenesi var. ...alttaki çenesini sağa ve sola hareket ettirebiliyor... ...ve daha ziyade çiğnemek için kullanılıyor. Mesela balmumu yoğurmak için kullanılır. Bunu tabii ki gençken yapıyor. Çünkü gençken e, balmumdan hücreleri e, yapmak zorunda. Öbür çeneyi kesmek için kullanılıyor. Başında ayrıca antenler var ki onları koklamaya, dokunmaya ve işitmeye yarıyor... Ağızlarında çok uzun, ucunda minicik bir kaşığı olan dilleri var. Her, her ırkta bu dil hafif değişik bir uzunluğunda ve ne kadar uzunsa o kadar makbuldur. Çünkü uzun dil ile çiçeğin daha derininden nektar alabiliyor. Ayrıca dilden dil, dile de nektar trans nektar trans, transport ediyorlar. Bir mera arası karnı dolu nektar kendisi hücrelere götürmüyor. Onu yani eğer bir ara mera arası e, kovan'a geliyorsa orada e, karnı nektar ile dolu. Bu kendisi hücrelere gitmiyor. Onu orada bir ev arısına e, veriyor ve bunu çıkartıyor. Yani bir nevi kusma olarak bunu algılayabiliyorsunuz e, ve o öbür arı yani iç içeride çalışan arı ev arısı e, onu hücreye e, dolduruyor yani bunu hep dilleri ile yapıyorlar birbirlerinin dillerine e, veriyorlar bu e, nektarı e, bir arı hayatında belli bir ölçü nektar hazmedebiliyor. ve o fonksiyonu e, o fonksiyonu yitirdiğinde de ölüyor yani fucurunda bir sürü şeyler yapıyor e, ne de yani ölmek için e, e, Kanatları e, bitmiş olabiliyor, e, yorulmuş olabiliyor veyahut işte e, hazmettiği e, nektarı e, bitmiş olabiliyor. Daha fazla nektar hazmetmeyebiliyor. Demek ki çok çalışan mevsimlerde e, arılar daha da erken bile e, ölebiliyor. Başında nektarı balı, bala değiştirmek için beze Vedalar de larvanın yemeği ara sütü yapması için de bezeleri vardır. Evet, galiba e, bitirmek zorundayım. E, gelecek sefer tekrar görüşmek üzere. Tekrar işçiler arılar ile devam edeceğiz. İyi günler.